Birbirine söven iki kimse, iki şeytandır. Allah bir kulun iyiliğini isterse, ona kalp zenginliği verir. İşlerin en hayırlısı orta yol olanıdır. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Uykudan kalkınca ellerinizi üç kez yıkayın. Allah namazla küçük günahları silip götürür. İbadetlerin en hayırlısı, az da olsa devamlı olanıdır. Ölüyü üç şey takip eder. Malı, ailesi ve ameli. Malı ve ailesi döner, ameli kalır. Oruç cehennem için bir kalkandır. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin de zekatı oruçtur. Sadaka Allah'ın kızgınlığını giderir. Kötü ölmeyi önler. Sadaka vereceğin zaman geciktirme. Şehit ahirette aile ve akrabasından yetmiş kişiye şefaat eder. İnsanların en kötüsü ailesine baskı yapandır. Ana babaya lanet edene Allah da lanet eder. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyilik etsin. Hastalıktan önce sağlığın, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini biliniz. Kim bir hastayı ziyaret ederse dönünceye kadar cennet meyvesi yer. Müslümanı aldatan, zarar veren, hile yapan, Bizden değildir. En temiz kazanç kişinin kendi kazancıdır. Rüşvet veren de alanda cehennemliktir. Akıllı adam başkasının halinden ibret alır. İşler ehline verilmeyince kıyametin kopmasını bekle. Allah yaptığı işi güzel yapanı sever. Bozgunculuk yapan bizden değildir. Utanmak imandandır. Din kardeşini bir işinde ayıplayan kimse bunu işlemeden ölmez. Gıybet edenle dinleyen günahta ortaktır. Kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun ayıbını kıyamette örter. Her türlü kötü sözden sakının. Gülerek günah işleyen ağlayarak ateşe girer. İki yüzlü kimse cehennemliktir. Kendi yanlışıyla uğraşıp da başkasına bakmayana ne mutlu. Allah'ın en sevmediği kimse düşmanlığı sürdürendir. Bir Müslüman da cimrilik ve kötü ahlak bulunmaz. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Selamı ilk veren kibirden mi kurtulur?